Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. lan Şuna bakmayın size de bir sinirli yüzümü göstermiş oldum. Adam barbunuzlar size kusura bakma. Ya bir de saçma saban bari. ya adam hiç dinlemedi seni. Adam ol adam gibi. A bak bak ben yine... yayındayım ya. Tam ağzım bozamıyorum. Sadece gider ayak bize küfür ediyor gibi geldi. Bak hala. Neyse siğneye çekeceğiz değilsin. artık bunları. Demokrasi diye sineye çekeceğiz. Ne yapacağız? <gülüyor> Şunun şurasında 6 gün kalmış. Ben 6 gün sonra yapacağımı bilirim. Neye 6 gün kaldı ya? 13 Şubat Dünya Radyo Günü biliyorsunuz. Yok öyle bir günde yok ya abi. Ben de bilmiyordum. Dün e, ah size söylemeyi unuttum. UNESCO'dan bir telefon geldi bana. Hmm. E, oradan 13 Şubat ilk defa geçen yıl Dünya Radyo olarak... Kutlanmış. Mayıs falan da hani. Dünya o, Mayıs, TRT'nin kutladığı bir gün. 13 Şubat'ı geçen sene konuşmuştuk ya. Geçen sene ilk defa kutlanmış. Bu yıl e, Birleşmiş Milletler'de Dünya Radyo Günü olmasına karar vermiş. Sağ ne olsunlar. kadar güzel, çok Sağ güzel. Sağ vallahi. vallahi iyi ki hatırlatmışlar bir haftancığından. Keşke Birleşmiş Milletler bu e, misyonu üzerine alsa. Sadece UNESCO'nun özel günleri değil. Bütün Bana özel telefon günlerde etkileştin. telefon etseler. Ne diyorlar? Panelimiz var dedi. Konuşur musun dedi. Efendim ben panelde e, Türk ve Dünya Radyoculduğunun en önemli temsilcisi olarak sizi görüyoruz dedi. Efendim. Ben, ben, ben, ben, ben. dedi uzatma geliyor musun dedi. Hay hay efendim. Dedi. Nasıl ya? Hani... Bir dakika abi sadece, sadece senin var. Abi. Şey miyiz affedersin ya. Biz... Yani onu da sordum. Ya, ne? O. Bir dakika hangi güne Perşembe mi geliyor biliyorlar mı bizim Perşembe günü? 3 gün olduğumuzun mu? ondan mı acaba? Yok, yok abi yok. Perşembe. Çarşamba. geliyor. Günü... Çarşambaya geliyor abi. Çarşamba senin Benim yerin... of günüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Ona denk getirmişler. O zaman bir şey soracağım. Pardon niye böyle bir şey oldu abi? Ya, bütçeyle ilgili şeyler. Bütçeli evet. mi bir de? Aha. Ya Katılımcılara, panelistlere birer milyon dolar veriliyor. Ha o da yani, üçe bölünmüyor. Ya ben parasında değilim Egecim. Sonuçta yani... E, ya birer onu, milyon dolar veriliyor da yiyecek bir şeyler kuru pasta falan veriliyor muymuş? Çünkü ne kadar paran olursa olsun... Esas o yani. Valla onu herhalde şey demişler o kadar para veriyoruz herkes istediğini kendi kumanyasını getirsin. Herkesin kumanyası bir olmayabilir diye bir... mottoları var. Konuşulmuş. Evet. Ama sonuçta yani 13 Şubat Dünya Radyo Günü, her radyo temsilcisi Hı -hı. kendi radyosuna göre bir şeyler. Mesela bizimki böyle biraz daha rock and roll bir radyo olduğundan hmm. Ben Ankara Bepazarı kurusu götüreceğim. Güzel abi yani belki Ankara Kul kafa gibi yani. Güzel Ankara yemekleri de var. Onları da götürsen mesela ee, geçen gün Melik Gökçek yemek vermişti. O yemekte bunların hepsi sıralandı biliyorsun. Ankara Tava. Ankara Tava var. Ankara Tava ne ya? Hiç ha. yemedik yıllarca. Nasıl Aa. yemedik ya? Git. Nasıl nasıl? Bir şey de yedik ya ulusdaki lokantada. Ankara Tava dediğin. Sizin herhalde gene gross market günlerinizden birindedir Ankara Ege, Tava. Ama Ege sende var ya nankörsün ha. Yiyorsun yiyorsun ondan sonra hep bize laf sokmak için. Yedik ya <gülüyor> hesabı ben ödedim ondan sonra senin carinden düştüm. Ben oraları hatırlamıyorum Fahir <gülüyor> ya. Evet abi Allah Allah. Ya yedi kez sonra portakal suyu içerken dükkanın önünde... Bir dinleyicimizle karşılaştık. Ama, tamam Ankara Tava biliyorum. Ben orada Ankara Tava yememiştim ki. Ne nasıl yemedim? Krepli döner diye bir şey yedim çok çirkin de. E tamam işte yiyeydin. Yiyeydin Biz doğru. Biz seni merkezine Aa, götürdük. Ki, Sen vallahi şey merkezine gidip Ankara Tava'nın özelliği ne? Ankara Tava çok Çok güzel, güzel olması. Çok güzel olmasıdır. En güzel kısmı çok iyi Hay Allah. Bu bir bu <gülüyor> özellikse <gülüyor> çok, çok güzel o... özelliğini söyleseydin. Başka dur Ankara'nın güzel yemeklerinden. Ankara döneri var. Ankara döneri zaten fix o. Fix. Ondan sonra Ankara'mızın... Gidemedik ki Fahir. Gidemedik <gülüyor> o yemeğe gidemedik. Okuduğumuzda kalmış. O da belli bir noktaya kadar belli aklımızda bir, evet. kalmış. Ne Nerede olacakmış peki? Tamam ne zaman olacağını anladık da. Yani. Ne onunla ilgili bilgileri biz size ulaştırırız dedi. Ve kapatmış o. Bu, bu şeyler soruyormuş. Tı tı tı tı. Alo, alo? Abi bir şey söyleyeceğim. Sakın bir çete olmasın bu. Seni kaçıracaklar. Organ mafyası bir olabilir. Hayır hayır para mara yatırın dedi mi? Bir şey dedi mi? Kontör gönderin dedi. İletişim çünkü sonuçta. Ne kadar gönderdik? Radyo bir iletişim Çünkü Birleşmiş Milletler 250 kontör'e kadar alıyor benim bildiğim. Daha fazlasında kesin hilahi burada bir şeyler Vay var. sahte Birleşmiş Milletler ya bu. Abi Birleşmiş Milletlerin sahtesi olur mu? Sahte Oktaycığım. kontör gönderin der mi ya? Kontör çetesi. Son kontör Hı, çetesi. Kontörlerde ben de gönderdim Nasıl, sonuçta. Adamın adı neydi? En bana son... gurur veren bir şeydi bu. Ümit. Ümit. Ümit. Diye isim geliyor. Niye arıyorsun Fahit? O dolandırdılar ya. Son kurban. Telefonda. Caner Şaranoğlu mu? Son kurban. Hayır hayır. Ümit ü, ü, Ümit Ümit Müsayın. Ümit, ümit Sayın diye birisi var mı? Sanatçı mı? Sanatçı var evet, evet. var. Tamam, gönül Yareler içinde. Ha Gönül Yareler içinde Ümit Sayını. Onu mu dolandırdılar? Onu dolandırdılar. Ümit Yaraleler içinde. En son onu dolandırdıktan sonra şimdi de son kurban. Ankaralı yerel radyocu Ege Kayacan dolandırıldı. Merhaba. <gülüyor> Nasıl oldu olay biraz anlatır mısınız bize? İşte kontrolistlerler ben de hemen öyle Ya işte olurum. böyle anlatırsam bitti zaten. Ben size söyleyeyim. Hadi o zaman yap bakalım. Neler yapacaksın? Biraz bahset bakalım Radyonun geleceğinden bahsedeceğim biraz. Biraz bize bahseterseniz biraz dükkandan bahsederim. Ya yani radyonun geleceğinde Şinitsel ne var? Şinsel, satsuma derim. Bir şeyler derim. E tamam işte zaten hayatı özetlemek Üç kelimeyle özetleyecek olsanız. Şinsel, satsuma ve tabii ki radyo. Radyo. Doğru. Bitti gitti. Değil İyi bakalım mi? hadi hayırlı olsun. Yalnız buradan Birleşmiş Milletler'e... Aşk olsun. E, ...sistemlerimizi sunuyoruz. Vallahi gerekirse genel sekreter'e kadar çıkarım. Onu Çıkmıyor da söyleyeyim. Abi, onlar, ya, çıkacağım abi. Onlar bize şey olmamış. Ne, çıkacağız abi? Ya şey dediler de ondan. Ne dediler yani? İngilizce konuşulacak dediler. Sen ben. Anadolu Lisesi mezunuyum. Ben de Süper ondan... Lise mezunuyum. Gerçi tamam benim lisem de ben mezun olduktan sonra... ...Süper de Anadolu Lisesi'ne dönderdiler. Konuşuruz abi soru, soru, soru, yap, soru bir cevap, bir cevap bir almıyoruz şşş. deriz tamam işte bitti deriz. bitti gitti, gitti ne olacak hayret <gülüyor> bir şey ya senin de çünkü Amerikan pasaportu başvurunun sırasında görüşüm mülakatı Türkçe diye işaretlediğini çünkü bir sıkıntı olursa espriyle kurtarırım dediğini duymuşlar o yüzden seni elediler böyle bir durum mu var doktor tabii hatırlamıyor musun ya espriyle kurtarırım Didem söylediğinde ben ağzım açık kaldım böyle biz de gel yani herkes İngilizce yapıyor. Biz de İngilizce yapacaktık. Oktay <gülüyor> dedi ki demiş. <gülüyor> Türkçe yapalım. Mülakatı bir sıkıntı çıkarsa oradan ben espriyle kurtarırım diyor. Tabii abi. Onun sayesinde biz 10 sene 10 senesiz ilişkiler. 10 <gülüyor> sene siyasete sokma girişiminden şu anda bir kez daha ne kadar haklı olduğumu anlıyorum vallahi. Oldu? Teşekkür ederim. 10 sene <gülüyor> ilişkilerde abi. sıkıntı oldu. Ne yaparız be? Efendim ne yapacağız orada? Onu merak etmeyin. İlişkiyi kurtarırız. <gülüyor> öyle olacaksın. O yüzden yani soru sorucuma almadıktan sonra İngilizce de yaparsın sunumu. Fransızca bile yaparsın öyle söyleyeyim. Tabii doğru birisi okunuşunu yazacak sana. <gülüyor> parantez içinde onları Johnson. Cemal Aper Demirci diye başlıyor. bitti. Sosyal içiciğim dedin mi de de muhabbeti şeye bağlarsın. Bizimkilere getirirsin. Ama işte espri yapamam. İşte espri yapamam. Espri yapamam. Onu <gülüyor> onu ya da espriyi de ön parantez içinde yazacaksın onda. Tamam. Mecliste mecliste bir şey konuşuluyor bugünlerde. Onların da var mı? Ne? Ne? Yasa tasarısı. Ee, milletvekilleri evet. E, mecliste çalıştıracağı personelin maaşlarını Evet. Ödemek için ekstra bir bütçe çıkıyor. Nasıl ya? Aylık 25 bin lirayla 50 bin lira arasında değişen... Pardon kime? Her bir milletvekiline. Milletvekilleri ya. işveren mi olacaklar? Milletvekilleri mesela ikişer danışman, birer şoför... Ondan sonra ne bileyim yanında birileri daha falan filan... Ha. Onlar için en az 25 bin lira tahsis edilecek bir bütçe geliyor. Bakalım Patron bu gelecek genel kurula. Ya onun normalde de var ya ki paralarını şimdi... Meclis veriyor ya. Yetmiyor Faiz. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Daha çok kişi para istiyor. Çünkü. Ben de sanki şey a, gibi algıladım. Şimdi danışmanları atıyorum. Üçer bin lira. Olur siz bana verin paraları. Ben toplu halde şey yapıyorum. Danışmanlara da ya biliyorsunuz bütçelerde tabii <gülüyor> ki buradan 1500, 1500 yüz lira lira yeterli olacaktır diye. Vallahi öyle. O zaman bir milletvekilinin yanına işe girelim ya. Vallahi alsınlar bizi de ya. Ne olacak? girebilirsin sonuçta. abi. Danışman olabilirsin. Danışmanlık için ne gerek yok da? Şoför olabilirsin. Anadolu Lisesi mezun olmak şart değil değil mi? Danışman olmak şart için. Şart galiba. Bir bakayım. Yok ya süper lise de oluyor. Süper lisede oluyorsa tabii, tamam tabii. o zaman Veya kredili sistemler önce mezun olmuş olmak. Evet ya yazık o kredili sistem mağdurları. Hiç Mezunları hiç, diye geçiyor şey ama şey. mağdurları diye geçiyor. Olsun. Ee, i̇yi iyi. Bize Kim müjde başkanin... mi verdin? Göz mü Başkan, Ne yapayım? Ne bileyim? Bu ilk sayfada görünce böyle artı 25 bin lira diye milletvekillerine bir müjde vermiş oldum herhalde bu haberi vererek. ne? 5 kişi alır işte. Ne güzel. Ne 5 kişi Akrabalarına. Hem akrabalarıyla görüşmüş olur bol bol. 2 danışman bir, bir şoför ya. 2 danışman bir şoför. Daha değil değil da güzel İki o şoför olsun. 4 kişi. En fazla 4 kişi alabiliyor. Gerçi mesela bu para mesela çok gelirse üstüne oluyor. Üstüne oluyor Üstüme, işte Taksi fişi olarak mı veriliyor? Bir da alınır ya? alınır ya. Ya da hep beraber yemeğe gidilir. Birlikte çektirdikleri fotoğrafları bastırırlar. Herkesin internet sitesi var sonuçta. Yani bunlar hep yapılabilecek şeyler ya. O parayı yerler. Tamamen, Altından girerler üstünden çıkarlar. Tamamen milletvekilleri karar verecekmiş. Mesela danışmanları 4200 ile 4500 lira arasında. Şoförleri 3300 lira 3400 lira arasında bir sözleşme. İyi. İyi. Şu, İyi. Anda, e, şu anda ne? Kim çalışıyor vekillerle onu biliyor musunuz? Kim? Bir tane sekreter, çok tamam. iyi. iki danışman, Harika. bir tane de şoför. Bir tane de şoför. Tamam mı? bu ödenen ücretlerde bunlar ama yeterli olmuyor tabii ki. Yetmiyor. Işte. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor, yetiremedik. Danışmanlara da birer sekreter, şoföre de bir kopilot lazım. Asgari ücretten danışman çalıştırmasın seçmenlerine yemek parası, düğünlerde takı tatma ve çiçek gönderme gibi masraflarının da bu ödenekten karşılanmasının yolu açıldı. Ha, işte bak yani Sadece tamam taksi fişi yerine bunlar varmış Bol bol yani şimdi milletvekillerini düğünlere çağırın derim ben Bence iktidar partisi milletvekillerine biraz daha fazla bütçe ayrılması lazım Neden? Yani şimdi düğünlere gidiliyor şey falan yapılıyor ya ya yani bu milletvekili memleketinin şeyleri falan. Ve iktidarda yani. olmak ayrı Oktay. Ve onların hep böyle tam altın takması lazım. Evet yani sen, sen muhalefetteysen, muhalefetteysen... Sen şey diyebilirsin yani sonuçta iktidar partisinin ekonomiyi getirdiği nokta belli o yüzden biz de ancak yani bu iktidarla ancak çeyrek takıyoruz <gülüyor> şu anda de... rahatsız oldum ben iktidar partisi olarak bunu diyemez. Ben ondan doğru. bu adamı sokmuyorum siyasetine. <gülüyor> Ben <gülüyor> bir şey yapmayalım diyor. <gülüyor> Daha yeni. <gülüyor> e doğru vallahi muhalifete sen yarım takarsın hiç kimse... Küçük muhalefetse ne istediğin gibi çeyrek bile tak. Hareştini Hatta... fırsatı bile bir ufak Levent Kırca müziği ding ding ding ding ding. Yanında cep telefonunda kaydı. Bitti gitti. Esprinden sonra yaptı. Evet. Çok güzel ya. 25.000'den 50.000'lere kadar çıkabilecek. Bakalım. Ya 550 milletvekili olunca bir yek yekin tutuyor ya Oktay. Ya ne olsun ne olacak. Zarf edince bana yavaş yavaş bir tuttu. Olacak, Sonuçta vatandaş, vatandaş olarak biz ödeyeceğiz onlar bize vekilimiz. Yani. Sonuçta yani. havalar güzelleşmiyor bu Doğru. Havalar Sipin. güzelleşiyorsa vergin ona göre verecek. Veririz. veririz. En güzel şekilde yaşatırız yani. Yalnız, nedir? Burası. Bir vergiye zam. Yorun, bizim temsilcimiz tamam. bitti gitti ya. Sen ne şey yapıyorsun? Ya programı haklamalarla taşlamalara döndürdünüz bir durun bir şey. <gülüyor> Seni <gülüyor> ben... itiraz etmeye çalışıyoruz Ben uyar tamam ben bir şey demiyorum ya. Ben Fazla tamam. diyorsun bir şey diyorsun rahatsız oldu bir de hangi örgütsün sen diye sorarlar araba. Ya şimdi ben örgüt hesabı dedim matematik. Örgüt deyince bakıyorum hemen. Rengi şafak attı Ne oldu? Örgüt. Arkadaşım 550 örgüt ile 25 zarf et. Bak 550 ile 100'ü zarf et. Oradan hesapla. Aman yüzü niye zaten ediyorsun? Sen de dörde döndürdün Fahri şu anda. Ne? Zarf ne bileyim çarpıyorsun mi? bir şeyler yapıyorsun. Büyük çarp rakamlar. Abi, çarp. Büyük rakamlar çıkıyor. Gerçekten büyük rakamlar büyük yani. Büyük rakamlar tabii. Genç kuşağın başarılı oyuncusu Filiz Ahmet. Filiz Ahmet mi? Kim <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Bakayım Biliz nerede Biliz oynamış? Filiz Ahmet dizilerde mi oynuyor? Muhteşem yüzyıldaki e, Nigar Kalfa. Nigar Aa, Kalfa devam mı? Niger Kalfa fantuş Yoksa benim bildiğim. Yoksa roketledi mi? Rocket İbrahim Paşa roketledi. Nigar Kalfa Ne? kalır? Var? İbrahim ve Nigar'ın şeyi yok muydu? Neyi? Falan filan durumu. Tamam görmüştüm ben bir kere öpüşürken. Eşiyle beraber mi boğduruluyorlar? Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey. Bu da öpüklükle ondan. Abi ben bayağıdır baktım. Yani son iki kere baktım yoktu. Yok değil mi? Yok. Yoğum dedi. Ee, Nigar Kalfa e, İstanbul'da Nişantaşı'nda bir yerde sigara içmiş. Hey, Pi! Kapalı alanda sigara içince gelmişler. Nasıl çat içer, diye, Zehir. Çat diye cezayı kesmişler. Daha hiç duymamıştım ben kişiye... Kesilen Kişiye kesiliyor. Kişiye de kesiliyor. İş mu? De ki. Tabii. Kişiye kesilir ceza. Ki. İş yerlerine çok duyduk da. Kişiye kesilir ki hem de nasıl. 69 lirayı vermiş Filiz Hanım. Sefa Onun... mı olsun? Ben demiş, bir, bir bölümden kaç para alıyorum sizin haberiniz var mı demiş. Ha, Hayır oturum şimdi 3 karton sigara içelim. Hepsinin de parasını. Gerçi üstünde o kadar nakit yok da. Hepsini bir anda çektirebilirim demiş. Niger Kalfa. Diziden, diziden attılar seni Diziden attılar seni demiş Görevli memurlar <gülüyor> Bak işte böyle bu da benim bir şekilde devlete sokmam lazım ya. Bu adamı bir şekilde ya artık onun danışmanlık mı olur bir de ya yaşını biraz küçültsek ege mahkeme kararıyla. Tabii ki. Vay, sokmam lazım falan diyorsun bir şey diyorsun. ya. Yani zaten kukla, kukla sen, gibi oynatıyor böyle. Sen bir şey. nasıl nasıl şey yapıyorsun? Ya bugüne kadar bir de hiç bu konu konuşulmadı. 7 Şubat'ta birden senin bu özelliğin ortaya çıktı. <gülüyor> 7 Şubat 2013. Onu devlete, onu milletvekili yapacağım. Seni, seni yargıtay yok yargıtay olmaz. Öteki tarafa. <gülüyor> Nasıl, nasıl yapıyorsun? Abi bir şekilde bu işler yürüyor nasıl yürüdüğünü zannediyorsunuz? bir şey mi oldu? Hayır nasıl yürüdüğünü zannediyorsunuz bu işleri? İşte ben böyle yürüdüm. E, ben konuşmuyordum sadece. Bu işleri böyle yönlendiriyorum ben. ve perde arkasında. Sen zannediyorsun Fahir'in öyle bir gücü olsa ilk kendini sokar. Hayır. Hayır. Adam perde arkasında. Önce ben sizi bir kurtarayım kafam rahat etsin. Önce dediğin işte benim 6 Şubat 2013'te aklına gelmiş olması kafama yatmayan. Ya yok 6 Şubat 7 Şubat ben yıllardır bunu yapıyorum. Şimdi tanıdım seni. Tanıdın mı benim? Tamam şimdi anladım. Murat Bey, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇ç hizmet eskirlerinden. Ya eskirlerinden yanacağız. Yanarsak en abi. uzun kedi ölmüş. Ama. Bugüne kadar en yaşlı insan öldü haberleri verdik ama dünyanın en uzun kedisi öldü diye e, bugün de üzülecek değiliz. <gülüyor> Pardon üzülüyoruz. Çok Sevinecek şükür. de değiliz tabii ki. Ne uzun dediğin şey bacakları mı uzun yoksa kölde yok, yok. mi uzun? Komple bacakları falan tuttun <gülüyor> mudu. Bizim burada mikser falan İkisi kadar... de de kedinin arkasından <gülüyor> iyi konuşalım. Yani ikisi, <gülüyor> ikisi de uzun. Yani çünkü zaten kedi. Kedinin başka bir özelliği yok. Abi bu hayvandan yani. dört ayaklı ya. <gülüyor> evet. Dört ayaklı olunca uzunluk bana bir garip geliyor. diye ölçüyorsun diye. Ha, yerden yüksekliği dedin. Ha, yerden yüksekliğine, yüksekliğine giriyor. O ayrı boy dedin böyle ayaklarını yukarı kaldırır. Şöyle uzan, uzandığını düşün kedinin. Yukarıdan bastır ki. Yani Geçtenmiş gibi da. olmayayım ama. Ha. Şöyle uzandığını düşün bak. Ön, patileri bak. tut. Evet. Arka ayakları da ben tut Haciyem. Oktay sen de kafayı tut. Bundan sonra yukarı doğru çek. Ne oldu? Ne oldu? Mezura getirin Bence tek bacağını salın <gülüyor> Bak o kadar bana, bana sorarsanız ölçerken tek bacağını salın <gülüyor> Bu adam bir yere sokman lazım Bu ipi <gülüyor> bağlar kesin bu çok iyi gidiyor 3 yıl önce Devşet bir met bu, dehşet, dehşet. <gülüyor> yıl önce metre 23 santim uzunluğunda e, Rekorlar kitabına giren kedi 8 yaşında maalesef e, Rokette de dün e, Ve e, çok sosyal bir kediymiş Yani bakmayın bizimle iletişime geçmediğine ee, i̇nsanlarla tanışmayı çok sever. 1 metre miyiz. için ne diyorsunuz? U uzun muymuş kedi yani? 1 metre. metre 23 e, santim kedi, normal uzunluyor. bizim bildiğimiz kedi kaç Mesela? santim? Şu anda mutfakta duran kedimiz bu. Hı. Yani Hı. 70 Şş. santim falan ya, galiba. Yetmiş. Hadi kastırsan biraz daha böyle asılsan ayaklara bir 80 O zaman falan. çok da uzun değilmiş ya. Daha ne olacak ya 123? Yani öyle bir... kedi Gördüğün kedi zaman... için ya insan için de şey diyeceksin. 2 kata oluyor değil mi diğer kedin? Ya yani neredeyse. İnsan için sen 2.5 metrelik adama şeyde <gülüyor> Çok da o kadar anda. da uzun değilmiş ya. Stüdyoda eller açılıyor, karışlarla bir şeyler gözlerde canlandırılıyor. Umarım siz de aynısını yapıyorsunuz. <gülüyor> 1.23'ün ama şeyden çıkar. Bacakları şeyleri yürürken ki halini düşün. Yine bayağı uzun. Yine yani. bayağı uzun sevk edinciler. Bayağı uzun. diyoruz şu anda. Stevie roketledikten sonra uzun olup olmadığını tartışıyoruz ya işte yine geç kaldık. Bir şeylerde yine geç kaldık. Maalesef. Modern Sabahlar... O dansavalar. Yerel yayın istasyonlarının en çok tercih ettiği yerel müzik programı Modern Havalar tamam efendim. sevgili dolu dinleyiciler 20 saatin başında hepinize günaydın. Buyursunlar efendim. Şimdi, alo. Alo. Far çok özür dilerim. Yeni alo. mikrofon potuna alışamadım Yani yeni potuma, yeni potuma ben yeni de... potumla hizmetinizdeyiz <gülüyor> Necim abi. <ben? gülüyor> Potum. <gülüyor> pot. <gülüyor> Pot'tan sonra Pot, pot potçuluk. Ee, bir e, güzel haber şimdi dışarısı böyle sıcak mıcak insanın bir bugün yandı. değil ama şimdi bu nasıl manyak gibi ya? bir hava olduğundan dün gece sıcaktı bu, bu sabah soğuk nasıl soğuk ya dışarısı ben manyak ben moral yok. veren ceketimi giyemedim ya moral 2013 öyle askıda duruyor sen de bizdeki o ilik çorbasını içeydin bak bakalım bugün dışarılar ne? sen içtin mi o ilik çorbasını İçtim. İçtin. benim sıcağım iyidir dedi Gökhan <gülüyor> Masam iyi derim mi dedim? Ya. İç hizmetler sohbetleri adlı köşemizi başka bir kere şey ufalım. Ya. Hakikaten ama fazla iç oldu ben anlamadım ya. Ben bile yani bir şey oldu. Evet. Yani dışarıda insanı rahatsız eden bir yani tedirgin edici daha doğrusu. Şu Bu anda sıcaklık. da şurup değil mi canım dışarıda? Şurup, canım şurup, şurup alakası yok ya dün şurup. Ege'ciğim güneş var dışarıda sinirlen. Güneş ayrı. Güneş ayrı. 10 derece hava sıcaklığı Sen daha beş sabahın buçukta belli. Sen 5.30'da geldin ya radyoya ondan belki ol sabah. Olabilir. Sabah Kral, ayazın gibi. Kırağı soğuğu olabilir. Neyse insanı bir tedirgin ediyor lan ne oluyor böyle falan filan diye siz de kendi kendinize konuşuyorsunuz ya ben sizi yakalıyorum böyle ulan, ulan, ulan, ulan. Ben hep şeyi söylüyorum şimdi bitti mi bu kar? Ya bitti Sorusunu. de. Hangi Bitmedi? kar diye cevap gelmiyor mu? Hangi kar? Ne, ne zaman vardı yani da ki ne... ne zaman bitti? Bu sene bu sene e artık ocakta bitti. Artık kar yağmıyor. Ya? Ocakta da bitti. Ya, ya, ya. yağmaz mı? Bir hafta ya. bir hafta bir şey yapar ha, ya. Esas. Baba evet. geçen yılki gibi olmayacak değil mi? Benim merak ettiğim Yok olacak. Mart ayında olacak. Herkesin şeyi o. Esas o değil şimdi martta görelim falan diye. Şubat'ta zaten bitti. Esas keseni... eski şehir. Yani kimsenin Orası bir beklentisi yok. O değil diye lafa başlayan adamlara gün doğuyor bu havalarda ben ona üzülüyorum. Şöyle söyleyeyim Oktay O değildi. Şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Olan o işte. Olan <gülüyor> o var. <lan, o. gülüyor> daha adamı görmeden. Neyse bir mutlu haber geldi Çukurova Üniversitesi'ni. Araştırmalar yapıyor tabii ki. Çukurova Üniversitesi'nin waffle'ı da iyidir. İyide İyide <gülüyor> <İyide> <gülüyor> <gülüyor> diyeceksiniz ki <Türkçe'den>. nerede? <gülüyor> üniversite waffle'cılığında lider. Nereden biliyoruz? Gittik. Gerinde tespit ettik yedik. Eddik. Yedik yani. Yani üniversite waffle'cılığında... Yani destekleyen EGK bir adam araştırması. Bir üniversiteyi zaten puanlaması şöyle oluyor. <gülüyor> Üniversiteye gidiyor. Bir üniversitede eğer iyi waffle yapılıyorsa burası güzel. İlk, ilk rektörüne <gülüyor> çıkarım. Hocam benim waffle'ınız. Gerçekten hangi kantinden yiyoruz waffle'ı? Gerçekten yalnız waffle yedikten sonra konuşmuştuk değil mi rektör bey ile? Tabii canım. Tabii, tabii. Ağzımızın <gülüyor> kenarında <yanında>. Çikolata, <gülüyor> çikolatalar vardı. <gülüyor> ama geçen sene gonna get Geçen sevdi diniciler. ben hatta. Belli olmaz yani. Neyse Çukurova Üniversitesi yaptığı çalışmayla iklim değişikliğine bağlı kuraklık falan filan olduğunda "Aa" dedi. "Hiç dedim merak etmeyin." dedi. "Bazı sebze türleri var." dedi. "Bunlar dedi her türlü her türlü ortama gelir." dedi. "Efendim hangileri falan?" deyince domates. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Biber, fasulye, kavun ve bamya. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bunları sevenler. Her rahat. mevsimde dünya alt olsa da olsa domatesimiz da, kavunumuz var mı? Valla domates kavun, karpuz, bamya, biber, fasulye hiç iklim değişikliği iklim değişikliği dinlemez. Rahat edersiniz. Oradaki bir bamya bozar beni. Yoksa aç kalmayız yani. En kötü bir peynir domates, peynir karpuz, efendime söyleyeyim zeytinyağlı taze fasulyeyle ömür geçer mi diyenlere var. Geçer abicim. Geçer tabii ki. Geçer. Yanına da bir taze de ızgara yaparız. İki güne bir balık yaparız. Biraz zeytinyağlı taze fasulye anlatır mısın? Okta şimdi zeytinyağlı taze fasulye için fasulyeye şeker koymayı unutmuyorsun. O böyle tabii böyle. Zey... Son, son... <gülüyor> son tabağı anlat bana. O yapılışını değil. Son tabağı. Son Son kullanıcıya gelen porsiyonun mu ne? Evet. evet son, en son yeme, e, noktasında. yeme noktasında. O zaman küresel ısınmadan da korkacak bir şey. Küresel Yok. iklim değişikliği diye doğru söylüyorum. Söylüyorum, Evet. Korkacak, korkacak bir, bir şey de kalmadı. Aç kalacağız falan korkusu olmasın. İlla yiyecek bir kayıntı bir şeyler buluruz. Ben bahmeyemem oradan benim şeyim biraz daha küçülüyor zaten. İnsanoğlunun hayatın kayıntıyla devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Besin zincirinde adeta bir kopma olmuş ama kayıntılar 3000 yıl sonra bunları anlayacaklar işte o sene. İşte bundan tam 3000 sene önce işte neyse insanlık yaklaşık 1500 yıl süren bir kayıntı, kayıntı dönemi. Ama güzeldir ya kayıntı döneminde herkes filinta gibi. <gülüyor> Beyler karpuzlara kayalım ondan sonra toplantıya devam ederiz. <gülüyor> Hayır, güzel güzel bunlar hep güzel haberler. Keyfiniz yerine gelsin diye söyledim Bir keyif getirici haber daha verelim. Ver. Ee, şimdi biliyorsunuz bankalar artık evden altın alma dönemini açtı. O abicim Hı -hı. evden topladıkları altınlar kaç bin ton çıkmıştır ben bak sinirlerim bozuldu. 13 ton. 13 ton altın çıkmış ya yastık altından. Ya sadece Gerçi sadece bir deve banka... değilmiş ya. 13 ton deyince ben 13.000 ton güzel diye düşünüyorum. Bayağı, bayağı, bayağı bir geriye gidiyorum ve oradan <gülüyor> devam ediyorum. Bir buçuk ton bir banka sadece biz topladık demiş. Ya bir buçuk ton i̇yi, demiş iyi. Bir, özel bir banka. Ee, bu bankayı arayan bir hanfendi bir kadın e, demiş gelin emekli bir e, kadın. Bankaya Ben de biraz altın var demiş gelip alabilir misiniz demiş. Tabi geliriz nerede adresinizi alabilir Bize sonra. altın olsun demişler. Ondan sonra adresler bir gitmişler hızlı araçta. 10 kilogram altın çıkmış kadının evinden. Yapılan aramalarda altınlarla <gülüyor> bankanın orada her adını şey 10 kilo abi. altında her şey yazılıyor. Roman yazarım ben. 10 kilo altında ne yazacaksın? Kaçlık çeyrek mi? Küçük küçük kadın ayber. 1 milyon lira olduğu ortaya çıkmış 10 kilo altının. Aman o 1 milyon lira demek ki o kadının. kadının ben 10 kilo söyleyeyim. altın 1 milyon liraysa çok mantıklıymış ya altın alma. Altının kilosu 100 bin lira. Çünkü 1 milyon deyince yani eski parayla 1 trilyon artık Hı. o kadar korkunçta bir rakam değil ama 10 kilo altın diyece bak mesela sabah ben şey oldum 10 kilo altın mı tenekeli tenekeli altın diye düşünüyorsun yani 10 kilo yani ya, ya alakası yok yani 10 kilo altın dediğin şey bir tane öyle 8'lik damacananın içine at çeyrekleri ne kadar tutar ha, o kadar tutar kaç gram oldu oktay bu çeyrekler çeyrekler mi çeyrekler Çeyrek altın kaç gram? Bilmiyorum ki ya çeyrek kaç gram? Bir buçuk gram? falandır ya. Yani 150 lira Ziyatı civarında olsun. Fiyatı ne kadar olsun. çeyrek? Yani taş çaplasa yani. 150 mi? Bir buçuk falan diyelim abi 95 yani. falan desek gramına. Yüz de ya. 100... Yüz. Hatamız olsun evet, yüzde doğru bir, bir buçuk gram bir falan. Bir buçuk evet. gram falan yani. Anam ne kadar güzel. Baya binlerce altın demek. Binlerce altın. altın. var. Bin tane çeyrek altını o zeytinyağı tenekesinin kaçta kaçı dolar? Doğru yarısı. Yarısı dolar mı? Mı yarısı, yarısı dolar dolar mı atıyorsunuz? Yarısı dolar Yarısı dolar. Kulplarla atıyorum evet. Kulplar ve şeylerle. Kurdale şey mi? Kurdale. Hayır canım. Kurdaleleri çıkarıyoruz. Saf, şey altın, net altın. Kurdalelerle tamamen Zeytin Zeytinyağı da, tenekesini düşün. Daha önce çiçek sulanmış bir zeytinyağı tenekesini düşün. Hı -hı. Çok eskiden zeytinyağı tenekesiymiş. Ortasında şey var. Tahta tutacak. Onun içine atıyorsun böyle. Ama içi pasta falan değil. Güzel tenekesini. Tamam anladım. Tamam. Atıyorsun yani bir... Kaç tane? Bir kilogramda kaç tane olur? Bin tane oluyor değil mi? Bin tane. Ya bin tane olmuyor. O, çok, o biraz daha kabul oldu. de, ben. 800'üz de. Tamam 700 Bir olsun. Olmaz şikartı yok. 1000 tane diye soruyorum. Ya, 700, 700. Tamam peki. 700 tanesi de kaç Ne kadardır dolar o teneye? İşte yani 7000 altın için yarısını doldurursun 7000 altında. Rahat. Rahat. rahat. 7000 mi? 7 bin 10 kilo, ya, 10 kilo şey. altın. İyi e, o hakikaten o zaman i̇yi, şey iyi, iyi, Çok güzelmiş. İyi Yukarıya kaldırırsın. Kaldırın. Kaldır ya, o kadar atla deve değil yani. Yani. Yani. Üstüne de mesela şey koyarsın. Böyle örtü falan filan. Hani anlaşım hırsız gel. <gülüyor> Ama dedektörle geliyorlarmış. <gülüyor> dedektörle gelsin acalım metal olduğu için. Win win win öt çektir ama içinde altın olduğunu adam değerli. bakacak aa, zeytinyağı teneksi Teneke öttü herhalde diyecek öt ama bakmayacak mı sen teorik nasıl nasıl öttü, rahatladın sen? bu öttü mü öttü öttü falan diyecek diyecekler bir şey söyleyeceğim ya Söyle. aslında güzel saklama yeri çiçeklerin dibine bu altının paslanması sen malzeme endistis nokta o yüzden Buyurun. sana soruyorum altın paslı paslılar şey. mı Hayır tutmaz değil mi? Zaten toprak altından çıkmıyor. Toprak altından karar, zaten. Karar mı olur? Karar mı olur mu Oktay? Biraz olur. <gülüyor> yani o, o da topraktan şöyle bir elinle yap o da geçer. Bir suya tutarsın Makinetadır en kötü. <gülüyor> makineye makineye atma abi makineye. İyi canım 6 küre kadar bulaman. yıkıyor. Bulaman makinede neye? Onda şey bir şey olmaz ki. Tamburu mu? Tambur makinalar tamburlu değil mi? <gülüyor> makinalar tam tamburlu. Tam tamburlu tam da, tam da <gülüyor> neyin içine koyacaksın abi? Yani onu bir file tipi File işte. askerdeki çamaşır. File. Gibi, mı onu? <gülüyor> çorba filesinin içine koyarsan aradan fırtlar. Şurada ben geldim gözümü de kapattım. Kendimi tam dinleyici yerine koydum. Şey, şurada açtım radyoyu. Tamburlu tambursuz aradan fırtlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En iyisi bir leğen alacaksın. Evet abi. Ee... Ya da küveti doldur küvetin içine bas. Küvet olmaz. Küvet, küvet, <gülüyor> Adam sesini <gülüyor> inceledi. Olmaz doğru Oktay. Kiyet yapma ben... faif. Ama. Yapma. Bir Ama diyorlar yani. Zeki ile Metin'in yeri doldurulmaz. <gülüyor> Nasıl işte? <gülüyor> leğen abi leğen. Çocuklar aşağı olmaz. Zeytüne zeytüne diye bitecek diye korkuyorum yani bu konuşmamız. Benim bir trilyonum olursa çevremdekilerin geri zekalı <gülüyor> sözleri arasında bir çukur kazar oraya gömerim. Geri Vallahi geri zekalı. Ama ne kadar havalı bir şey? Onu bulan. Nereye göreceksin? Onu, onu bulan Bana havalı? Bana çok gerçekçi bir şey söylemişsin. Nereye göreceksin? Aman öp diye nereye, nereye? Ama otur da de nereye? E onda söylemesin. Bir sürü göbek yani. gömülen yer var yani. <gülüyor> Söylemek <gülüyor> istemiyorum şu anda. <gülüyor> Stadyum ama, ama. Bilim ağacını arkana alıp birkaç ya, adım atacaksın. Odu, orası dışarısı ya. İçeri doğru adım İçeri at Oktay. Doğru sen at. sen niye Eskişehir yoluna doğru gidiyorsun? Bilim ağacını <gülüyor> arkanı Tom, onun önüne gömeyecek. <gülüyor> Bak adam nedir? <gülüyor> Hay Allah ağzımdan kaçtı. Ay Allah oraya da gömdük. Bilim ağacını arkana alırsan orkaya giremen abi. Bilim gir abi. her alır. türlü arkanı alabilirsin. Abi kapısından gir efendi gibi. Sonra nereye gömüyorsun? Bana ya bilim ağacının yazısını almayacaksın ki arkanı. Ne ağacı böyle al arkanı. Ağacın dört bir yanı var ya Oktay. Ağacın... Ağaç abi kenarda kalıyor ya. Tam kapının tam şeyinde değil. Arkana alırsan giremez. Beyefendi bu taraftan <gülüyor> girişlerler sana. Tel örgünün şeyinde. Tamam o zaman bilim ağacından yapmayacağım. Yapma oradan yapma tamam. başka bir şeyden yap. Rektörlüğe göre ya. Rektörlüğe göre yapacağım. O hemen zaten karşısı orman orada bir yere gömeceğim. Ama Ege sen de var ya yani. Aa, şey yapacağım. O e, ne derler? Kortların orada şey dere falan da var ya. Hmm. Dereden de böyle şey olacak. o, da o kadar dere çok çocuk oynuyor tamam. ki. Abi Yemin işte ediyorum 3 o üç, kadar üç günde bulun. ya 3 Sen o çocukları metre. uzun uzun kollu çocuklar var. Böyle böyle eşeliyorlar. Ben Yemin ediyorum 1,5 metre kolları var. O küçük çocuk 30 santim boyu var bir buçuk metre kolu var Kütüphanede tabi... şeyler var ya kitaplar Aha. Biliyorsunuz e. kütüphanede kitaplar Kitapların var Kitapların arasına birer tane koy Vallahi kitaplar hiç, hiç alınmayan kitaplar olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Bak ne güzel düşündü kitaplar Bir e, çok kitap var orada okuda. Çok doğru <gülüyor> o kadar çok ki Geçen evet. gittim 4 kat kitap mı olur ya Ya Bir yerde yani. Hepsini okuduklarını zannetmiyorum Ben de öyle düşünüyorum Onların koy. Onları da not et Oktay Not et ondan sonra bir sıkıntı oldu. İhtiyacım var mesela. O para al, baktın şey kapalı falan filan bankadan çekme durumu yok. Kütüphaneden çek. Ne ne oldu Oktay nereye gidiyorsun? Ya benim bugün biraz kütüphane işlerim var Çıkarsın <gülüyor> evden. Gelirsin bir kitabını bakıyormuş gibi. Tabii ki alma durumun yok. Önce artık. zaten o kitaba gitmem ben. <gülüyor> nasıl bakar nasıl, gibi yapar şey, nasıl, Hedef 6 Nasıl kafam çalışıyor? Önce bir, bir sıra alttaki kitaba bakarım. Çok <gülüyor> <Bir> sıra. <gülüyor> o sırada, sırada da mı? değil. Bak yanındaki kitap falan değil. Bir sıra altındaki. Bakarım. Ondan sonra biraz bakarım, çevreye bakarım falan. <gülüyor> <Öyle> Ay <bakayım. gülüyor> koyarım kitaba. Vallahi billahi ya kafa çok güzel çalışıyor çocuklar bravo. Ondan sonra o kitabı koyarım. Niye zengin olamıyoruz diyenlere en güzel cevabı verdik herhalde. Zengin olduktan sonraki her şey tamam. İş kaldı trilyonu bulmaya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo, modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Buyursunlar. Neler oluyor? Neler bitiyor? Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Aman Fahir çok özür tekrar. Ya arkadaşım sürekli olarak özür diliyorsun de, Benim de artık asaplarım bozuldu yani. ya yani Bir tane pot. 28 altı seyredik... üstü bir tane pot. Radyo Oktay, 28 pot. potunu bıraktın ama. Evet yani ben bırakmadım bıraktırtılar. Değil. Demek ki bana dayanamadı o pot. Ne oldu zaman içerisinde benim konuşmalarımla... Belli bir şey. İfrandı, pot İfrandı. taşıyamadı. Pot, pot beni taşıyamadı. Pot yaptı. Evet. oktay onu duyuldu. Duydum. Duyuldu. Duyuldu mu dedim ya? Vallahi maalesef duyuldu. Ya. Yani yeni bir e, yaşam alanı bulunmuştu. Onun, muş, onun müjdesini ben verecektim. Nerede ama. şeyden diyor kazandı ayrısından indikten sonra bir tane daha mı yaptılar yaşam alanı? O adamlar giriyor diyordun. <gülüyor> yaşam alanı. <gülüyor> Çalışmalar mi? sonuç vermiş. Yalnız oradan çıktıktan sonra bayağı devam etmişler anladığım kadarıyla eğer o adamlarsa. Çünkü NASA'nın bir teleskobu var biliyorsunuz. NASA'nın bir sürü teleskobu var. Bir bayramlık, bir idamlık. İç hizmetler esprisini söyleyelim. Ee, Söyle, radyomuzda artık bir yaşam alanı mı? bölgemiz var. Bizi elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Living room. Living room. Living room aynı zamanda Şubat ortasına geldiğimiz şu günlerde yılbaşı ağacının hala ilk günkü canlılığıyla parıldadığı bir yaşam alanı. Tabii. Yani dükkanımızı düşünecek olursanız <gülüyor> zaten Doğru. iki yerde var. İki dükkanda da Yılın ne var? ile ortası bizim için aynı. Aynı, aynı, aynı. Dünyanın aynısı. Ya da aynısı demeyelim de dünyanın benzeri bir gezegen olabileceğini ortaya koymuş teleskoptan e, alınan görüntüler. E, biraz uzaktır. uzaktır. Biraz uzak abi. Hmm. Uzak olsun Oktay'cım. İlk başta dünyaya gelirken de belki öyle bakıyorlardı dünyaya. Doğru. Yani değil mi? Doğru evet ama zırt diye geldiler zırt mi diyorsun? Zırt diye geldiler. <gülüyor> Biz de neden olmasın zırt diye olmasa da biraz ıkına sıkına gideriz yani. Dünya benzeri gezegenler için biraz uzak yerleri araştırmamız gerektiğini düşündük. Civarda yok civarda Civan muhitimiz yok. şey sapadayız. Biz hep buralar daha sonra çok şey olacak değerlenecek <gülüyor> diye bu gezegeni seçtik ama hiç değerlenmedi. Gerçi uzmanlar yani bu 13 ışık yılı uzaklıkta o mesafeyi de söyleyeyim ben. Allah çok ee, iyi. Bu 13... ya. 13 ışık yılı <gülüyor> uzaklığa sevinmiş uzmanlar. yani çok yakın. Köpek atmışlar ama ya, o alkolün etkisinden de Valla yemin ederim yakın falan demişler. İçiyorlar çok içiyorlar o uzmanlar ondan. Her şeyi bir şey 13 ışık hızıyla diye. giden yani saatte bir ışık hızıyla giden bir mi? uzay gemisi yapılsa 13 saatte gidecek yani. Saatte bir ışık hızı diyoruz bir ışık hızı diyoruz. Yani diye. saatte bir ışık hızı dediğin baya hızlı değil mi? Tabii canım. Saatte bayağı. bir ışık hızı ne Egeciğim saatte bir ışık hızı? Yani ışığın bir yılda aldığı mesafeyi bir saatte alan. Yani, bir araç. Işık bilgisayarı gibi düşünün. <gülüyor> yani bir insanın Adam çok bayağı 100 saniyede yapabileceği şeyi anladım. 1 saniyede yapacak şey. Şimdi anladım. Said. ya Işık hızında giden araç dediğinde nedir? onu Işık yılı dediğinde ışık dedi. saati aslında. 13 ışık saati diyor yani. Hı hı. Değil mi? Hayır saati değil. Yani 1 saatte 1 ışık yılı gidecek. Sen, Gözleri, Sen, ha, 13 Işık... saatte 13 ışık yılı gidecek. gidecek. Hı hı. Mesela 24 saatte 24 ışık yılı 10 saatte 10 ışık yılı 7 saat ee, 7 ışık yılı doğru güzel valla yakın yakın demişler baya yakın yani 13 demişler saatlik ya. ya 13 saatlik yok buradan şeye gitmekle işte nereye gitmekle 13 saatte nereye gideriz Erzurum saatte. Erzincan 13 Van, saatte abi e, 8 saat İzmir'e gidersin o zaman İzmir'e git oradan Afyon'a dön afyonu Afyon evet çok saçma bir yolculuk olacak. 6-12. Abi buradan Afyon üzerinden İzmir'e gideriz. Geri tekrar Afyon'a döneriz. İki dönüyorum. kere Konya'ya gidip gelirsin. Bir kere daha gidersin. Ama gelemez. <gülüyor> 13 ışık yılı uzaktaysa... Evet. Bir adam ışık hızına ulaşsa kendi aracıyla... Aracıyla. 13 yılda mı gidecek o zaman? Bravo'ya geçim. Işık hızı evet. olayını çözmüşsün. Bu Işık, fizik, ne fiziği bu? Metafizik. Işık yılı, ışık yılı. Evet, ışık yılı. Işık yılı hızına evet. ulaşmak lazım yani. Yoksa... Yine şey diye Bir espirisi yani. yok. Adamı 7 yaşında bindireceksin ki o da en aklı az. başında 20 yaşında zıbkın. 20 diyorsun. yaşında diyorsun aklı başında değilsin inmiş de değilsin. E ne 50 yaşında adamı bindirsen dede gibi ince yok yani. İlla su yok mu bu? Su yokmuş. Ya daha hızlı yapalım. giden bir şey düşünün. Daha hızlı giden bir yani şey. İlla ışık bir, bir yılda gidecek diye bir şey yok ki. Büyük düşün diyorsun ya yani. Daha hızlı gitsin. Gerçi daha hızlı gidince adamın içi bulanır. Yani 6-7 saatte gidilmesi lazım. Ben size söyleyeyim bulunan gezegen 6-7 saatlik mesafeden uzaksa hiç bana gezegen bulduk diye gelmesinler. Zaten gösteremiyorlar. Zaten sana gelmemişler. Gösteremiyorlar abi. mı? Teleskopdan bakıp da göremiyorlar. Ama canım o teleskopdan şey görüyor. görmüyor ki orada. Bamya görmüyor Ama ki. bir şey Bakın söyleyeyim bir girmiş Bu girmiş adam ya. eğer 13 ışık yılı uzaklıktaysa evet. bizim gördüğümüz görüntü 13 ışık yılı yok ışık yılı öncesinin 13 yıl öncesinin şeyi olabilir evet, evet on, belki öyle gezegende kalmadı görüntü olarak sen gidene kadar sen gidene, ne, gidene kadar değil gördüğün görüntü zaten 13 yıl öncesinin görüntüsü değil mi o da doğru evet doğru ha, belki oho neler neler oldu biz yola çıktık hayda gezegen patladı zaten şey, buyur buradan yakın dön, dön, ne oldu <gülüyor> eski görüntü gelmiş dön <gülüyor> zaten şey diye açıklama yapmamışlar ama ben öyle düşündüklerini düşünüyorum yani astronomlar şey demem diye düşünüyorlardır. Zaten biz hemen gitmeyi düşünmüyoruz buraya. Biraz bakacağız. Ondan sonra belki yani duruma göre. Nasılmış? Anlat bize oraları anlat. Çok tatlıymış. An çok tatlıymış. Çok tatlı bir şey <gülüyor> Çok Çok tatlı bir e, gezegenmiş. Tatlının bir iklimi mi varmış? Nasılmış? Havalar nasılmış? Mesela, mesela? gezegende su buldu diyorlar ya. Hı. Belki bir sası sular oluyor ya bazen. Acı ama Öyle yani. Öyle bir suysa mesela. Ha, yok iyi. 13 yıl iyi suymuş. İyi su muymuş? İyi da Oktay iyi suda marka marka biliyorsun. Dağlar ya. varmış damacana şeklinde oradan. Yani 300-400 çeşit biliyorsun su markası var. Doğru ya. Tanki Gezegende mi? ilk onu görmüşler zaten. Bir adam böyle bıyıklı bir adam damacana damacanaya su dolduruyor. Yani, yani. evden aldığı damacanın dibindeki suları arttırmayıp öteki damacana da birleştirip ben plastik kapağını pıt diye verip diğer o gezegenliğe götürüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu görüntü 13 yıllardır. <gülüyor> 13 yıl. Şimdi, Tabii de Şimdi değişmiş olabilir <gülüyor> yasa yönetmelik. Kırmızı cüce adı verilen yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenlerin... <gülüyor> Kırmızı cüce mi? <gülüyor> Kırmızı cüce deniyormuş bu şeylere. Yüzde altısının yaşama elverişli... O, o evvallah vallahi evvallah yüzde altı iyi rakam i̇yi. <gülüyor> güzel çok, rakam çok şey büyük ya Fahir bayağı iyi şey ya saçmalama bence de iyi ya Allah Allah sanki ben kötü dedim yüzde altı iyi rakam dedim ya Hadi yarın bir gün <gülüyor> birler daire buna... verirlerse <gülüyor> ağzını mı <gülüyor> <Çok sık burnunu gülüyor> Yamultarak söyledin ama <gülüyor> <komiserim>. evet Fahir <gülüyor> biraz yumutun ağzını tamam abi bana vermesinler o zaman kırmızı cüce iyi biliyorsunuz ne olduğunu kırmızı cüceyi bilmez miyiz bizim güneşimiz de o zaman cüce Bizim Güneşimiz cüce güneş, değildi, güneş, ağzını karışlayan bir dakika Hayır. Oktay. Ben kimseye sen de dahil git istersen UNESCO'da konuş. Ben Birleşmiş, memleketçilik yapmıyorum. Ben, memleketçilik, sen, ben yapmıyorum. memleketçilik yapmıyorum. Niye onu dedin lan? Abi? Sana değil Galaksicilik. Lan. Sen, sen galaksicilik yapamazsın. Sen de galaksici bile olmaz Bırak onu. Çok özür dilerim ya. Güneşe kim cüce diyor Ege? Sen ne? Yani, haddini haddini bil. Tamam Güneş haddini çok seviyor. Bil. Öyle çok da büyük bir yıldız değil yani. Durup dururken gerilim çıktı <gülüyor> yayında konsantre çorla program yapıyoruz bir şey yok. Saçma bir şeyden bir Aa, yok ki. ama ne zaman ki güneşe laf etti laf edildi o zaman biraz şey olacak. Ben de <gülüyor> güneşe <gülüyor> ayet etsin. çünkü ay konusunda hiçbir Hiç şey yok. Hiç istediğini giydir. Ayet çıkıldığını bile inanmayan bir adam. Güneşten daha küçük soğuk ve donuk yıldızlara kırmızı cüce adı veriliyor. <gülüyor> Güneşten, Güneşten soğuk ve donuk. Biraz daha donyan, don tortusu dedikleri <gülüyor> <gülüyor> gezegen tipi yani. Ortalama büyüklükleri güneşin üçte biri, ortalama parlaklıkları da güneşin binde biri kadar şimdi, olan. Şimdi kırmızı, kırmızı ışık mı Hiç o zaman güneş. Kırmızı ışık verir işte gece aydınlatma lambası koyarsın evet, tamam. ya idare lambası onun gibi bir şey. Ilık ee, gezegen o zaman Ne Nesi ılık gezegen? Ne yakmaz o ışık da vermiyoruz. Bir de kırmızı etmem. verir sürekli pavyon hissiyatında yaşayacak Hiç, herkes. <gülüyor> <Sabahlar> <gülüyor> <mı olmasın? gülüyor> bir gün pavyon iki gün pavyon nereye döndüreceksiniz ya? Gezegen papası. alkolik olur üç senede bitiririz bütün medeniyeti. Oraya gidiyor astronotlar donunu alırlar ayağında. Vallahi alırlar Oktay. Ben, ben sadece bastım. <gülüyor> <Abi aslında> zaten <gülüyor> işte meyve gelmiş size. Şampanya aç Yo, aç açılmış. Yo mı? Açılmış burada ya. Dört açılmış görünüyor diye. Zaten ben bir şey söyleyeyim mi? Soğumayın gezegenden ama. Yani bir teleskoptan gelen görüntülerden biri de donsuz bir adamın görüntüsü. Abi ama tabii, tabii 13 öncesi... görüntüsü olduğu için vay. <gülüyor> Adam 13 yılda kaç don değiştiriyordur? Yani. Yılda bir don değiştirirse en az 13 don değiştirdiğinde ben kefilim. 158 bin hedef yıldız belirlemiş e, dressing ve ekibi. Eyvallah. 158 bin yıldıza gidilecek mi? Tek Aynen. Tek, hayır bakılacak. Aynen abi. Bunlara tek tek bakacaksınız demiş. <gülüyor> Siz hep iç hizmetleri esprilerini kaçırıyorsunuz arada yiyorsunuz ama olsun. Aynen mi? Aynen abi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> Üzülürüz. <gülüyor> bir gün şu iç hizmet şeyimizi açıklayalım. Açıklayalım ya daha doğrusu bir basalım da şey yapalım. Konuların arasına giriyor. Şimdi 158 bin e, gezegene tek tek bakılmış sonra kaçı bulunmuş? 158 bin gezegene tek tek bakmışlar mı? Pirinç ayıklıydın sen 158 bin tane, ona Sana bakmadan kaçlarının oynadığını hissediyorum. Hayır Konuşmadım. yalan yalan konuşuyorlar. Ben 158 bin her gezegene kaç dakika baktın arkadaş? Ben sana rakamlarla konuşuyorsun bir şey demiyorum. Her gezegene bir saat baksan 158 bin saat eder. Günde 24 saat var böl onu ona. Sen rakamları çok güzel koyuyorsun da ben bölme işte işlemi hep bize de, bırakıyorsun. Korkuyorum korkuyorum işte böyle bağırınca <gülüyor> işte matematik yapacağım diye korkuyorum falan. Yapın çocuklar de. de zihni e, belagatiniz artsın diye ben uğraşıyorum. Yoksa bana hava hoş. Benim elimde tapu gibi bu adam <gülüyor> matematikçi unvanıyla unvanlandırılmıştır diye Opti'den verilmiş şahanep şu pasaportum var ya, şeyim var. Ee, ne derler ona? Hoş e işte geldin. Bu lafı nasıl alacaklar onu? Valla onu da alacaklar. Elbette. Ne yaptık? Pasaport mu verdik? <gülüyor> ne? Yaptık? Niye yaptık? Abi? Mehmet ne verdik mi? Yalan yalan konuşuyorlar ya. 158 bin gezegen. o kadar fotoğrafa bakmamışımdır hayatımda? Doğru. Şey Adam sıkılır ya. Bir de bir şey Abi yok. sonuçta. Abi böyle yuvarlak yuvarlak gezerim. Ben bas, önce o donsuz adamın bir bu, iki fotoğrafına bu bakarım. Bu şeymiş. En çok ona bakılmış zaten. Bir damacanaya bakalım. Bir damacanaya adalımı göstersene falan diye. Bir onu gösteriyorlarmış. Bir de o donsuz adamı gösteriyorlarmış ama. Yani sonuçta Harvard burası abi. Burası Harvard. Harvard uyuma. Evet. Harvard Üniversitesi'nde yani şey çok. Kadro Kadro çok yani. Bölüyorlardır oh. bu şeyi.